üşür, onda bir demek hocam. Evet hocam. Toprak mahsullerinin toprakta yetişen ürünle, ürünlerin zekatına öşür demiyor. Onda birdir. Şimdi zeket mallarının zekatları farklıdır. Beşte bir var, onda bir var, kırkta bir var. Yirmide bir var. Evet Şimdi toprakta yetişen ürünler Rahman'ın suyuyla, Irma'ın suyuyla kendiliğinden sulanıyorsa onda bir kuyudan çıkartarak, uzaktan suyu getirerek, insan emeği ortaya konarak e, Sulanır, sulanıyorsa, o zaman yürümde bir evet. oluyor. E, şimdi, toprak mahsullerinden hangilerinde hangilerinden zekat gerekir, nisap miktarı, nisap var mıdır, yok mudur konusunda mesela im imamlar müştehid imamlar arasında e, bazı farklar var. Hı hı. Mesela Ebu Hanife'ye göre toprak mahsullerinin tamamında tamamı zekata tabidir. Nisabı da yoktur. Yani az da yetişse, çok da yetişse, yetiştiren kimse efendim yetiştirdiği bal da dahil buna. Evet. Efendim, sebze meyveler de dahil, dahil tahıllar, buğdaylar vesaireler de dahil bunlardan onda bir zekat verilir. Şu kadar meblağa ulaştıktan sonra diye bir nisabı yok. Hani Altında 80,18 grama ulaşıyor evet. ya, sığırda 30'a, koyunda 40, keçide 40'a ulaşıyor. Ebu Hanefi'ye göre böyle bir şey yok. Ama Hanefi mezhebinin diğer iki müştehidi Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre toprak mahsullerinde de şey var, misaf var. 5 veskidir, bu da yaklaşık 560 e, gra, e, kilogram mı acaba? Yani şey tam aklıma gelmedi kilogramı. 5 veski yani. 5 veskin karşılığında e, 650 kilogram. Evet. 650 kilogram dan aşağısı ise yani siz bir ürün yetiştirdiniz. Mesela 500 kiloysa, 100 kiloysa, 300 kiloysa, 650 beş veske, 650 kilograma e, ulaşmadığı için zekata tabi değildir. 650 kilograma ulaşırsa efendim e, ve daha, daha fazla o zaman işte eğer e, yağmur suyuyla sulanıp yetişiyorsa onda bir, on taneden bir tanesine zekat verecek. Elle sulanıyorsa, e, insan emeğiyle sulanıyorsa o zaman e, yirmide bir zekat verecek. Bir de e, bazı müştehitlere göre de diğer mezheplerden mesela uzun süre saklanamayan mesela e, marul gibi diyelim ki hı hı. böyle çabuk domates gibi çabuk e, Bunların e, zekatı olmaz diyenler var. Yani bir yıl boyunca buğday gibi, arpa gibi, hurma gibi saklanabilenlerden olur diyenler var. Ama tamamından olur diyenler de var. Bal için özel bir durum söz konusu mu? Balda da öyle var. Mesela balı e, <gülüyor> toprak mahsulü senler var, saymayanlar var. Hı hı. Ama hanefi mezhebine göre toprak mahsulü gibi talak edilir ve olarak verilir. Şöyle bir ayrım yapabiliriz. Şimdi mesela adam ticaretini yapıyorsa... Hı hı. mesela e, diyelim ki adam e, kıvırcık marul, pırasa e, işte lahana çabuk bozulanlardan. E, yani çabuk bozulanlardan ıspanak yetiştirip satıyorsa yetiştiriyor ve satıyorsa zekat verecek mi artık bu onun ticaretini yapıyor demektir. ticaretini yapıyor ticaret malı olarak talak ettiğimiz zaman tabi o zaman ona göre zekatını verecek ama toprakta yetişenlerden hanefi mezhebinde Müftabih olan görüş e, e, 655 vesk, 650 kilomukvam oluştuğu zaman e, yağmur suyla sulanıyorsa, onda bir insan emeğiyle taşınarak veya yer altından su çıkartılarak, uzaktan getirilerek sulanıyorsa e, 20, 20, 20 bir. oranında. Bir de Dinişer Yüksek Kurulu'nun bu konuda bir kararı var. Ekstradan yapılan masraflar da düşülecek. Ekstradan yapılan masraf ne diyelim? Piramlarımız zamanında gübre var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani gübre gibi ilaçlama gibi ilaçlama gibi o ekstradan yapılan hı hı. tabi olarak diyelim bundan 200 sene 200 sene önce tarımda kullanılmayan ve sonradan çıkan ekstradan masraf yapılması gereken şeyler varsa bunların düşülmesi gerekir diyor dedi böyle bir kurul karar var denışler kurulun. onu da düştükten sonra zekatını ver